Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Radyo Havan'da sınır. Evet Süper Lig'de yavaş yavaş e, Playoff grubuna doğru yaklaşıyoruz e, 31. haftaya geldik Hafta sonu büyük bir derbi var. ve Geriye kalacak 3 hafta. Akabinde e, playoff oynayacak takımlar Avrupa'ya gitmek için e, ayrıca bir playoff oynayacak takımlar e, ortaya çıkacak, şekillenecek. E, diğer yandan da ligden düşecek diğer iki takım da e, belirlenmiş olacak. Birisi malum e, Ankara gücü haftalar önce kümeden düştü. Ee, tabii her şey bitti mi Ankara Gücü için? Hayır. Çünkü Türkiye'nin karar vermesi gereken bir şike davası var. Ee, Futbol Federasyonu'nun alacağı kararlar belki de Ankara Gücü'nü de etkileyecek. Ee, çünkü bugüne kadarki oluşan kanaate göre bir takım cezalar verilmesi gerekiyor kulüplere. Ama veremiyorsanız o zaman <gülüyor> Diğer kulüpleri de e, e, memnun edecek bir takım açıklamalar yapmak zorunda kalabilirler. E, geçen haftaya şöyle bir bakıyoruz. Geçen hafta futbolda e, çok böyle futbol oyun üzerinden, skor üzerinden konuşulacak çok fazla bir şey yok. Türkiye'yi meşgul eden en önemli olay Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ydı. Dilerseniz buradan girelim. Daha sonraki bölümlerde futbola tekrar döneriz. Türkiye, dünya salon atletizm şampiyonasına sahipliği yaptı. Tarihinde ilk kez. Tabii bu şampiyona atletizm şampiyonları içerisinde profili düşük olanlardan birisi. Çünkü salon atletizm şampiyonları çok fazla büyük ilgi görmüyor eskisi kadar. E, sporcuların rağbet etmesi açısından da bunu görebiliriz. Çünkü e, sporcu profiline baktığımızda çok e, yüksek e, kariyerli ve hali hazırda çok gözlü olan sporcular çok fazla gelmedi İstanbul'a. E, birkaç sporcu geldi. İşte bunların da en ünlüsü sırıkla atlamada kadınlarda Rus Işimbaya vaydı. Tabii e, Türkiye'de e, bu şampiyonun her şeye rağmen gerçekleştirilmiş olması önemli. Türkiye 2020 olimpiyat oyunlarına talip, e, malumumuz çocukluğumuzdan beri biz olimpiyatlara talip oluruz. Kendi açımdan söyleyeyim. E, bunun için küçük bir prova olarak gösterildi bu. Evet. Nedir? Başarılı geçtik mi bu provayı? Hükümet temsilcilerine göre, organizasyonu düzenleyen federasyona göre evet biz bu salon atletizmi şartını başarıyla yerine getirdik ama gazetecilere, medyaya kulak verirseniz de şansımızı iyi kullanamadık. Neden? Çünkü bir kere söz verdiğimiz salonu yapmadık. Evet çünkü bu şampiyona Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecekti. Sinan Erdem Spor Salonu bir kompleks olarak düşünülmüştü salon sporlarında. Orada sadece basketbol oynanmayacaktı. Çok çeşitli sporlar yapılacaktı. Bisiklet dahil. Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu dünya şampiyonasının da rüzgarını arkasına alarak orayı sadece basketbol salonu olarak kullanılmasını sağladı. Hal böyle olunca 2012 için verilen söz yutulmak zorunda kalındı. E, apar topar yanı başında küçük bir salon yapıldı. Buna gece kondu diyenler de var. E, tadir aslında çok caiz. Apartopar topar e, <gülüyor> bu salon yapıldı. 5 bin kişilik bir salon. Evet. O yüzden de çok görkemli bir atmosfer oluşmuş söylenemez. Oluştuğu söylenemez. Bunun dışında işte sporcuların çalışması için yaratılan ortam olsun, işte starttaki o tabanca sesinin ses teyisi saatinden kaynaklanan yankılamalarından ötürü sporcularda yarattığı rahatsızlık vesaire gibi bir takım aksaklıklar yaşandı. Eee Bakış açısına göre değişir, kimileri bunları çok abartmak gerektiğini söylüyor, kimileri de daha mükemmel bir organizasyonla 2020 için önemli bir adım atılabileceğini söylüyor, söylediler. Her şeye rağmen seyircilerin tavrı ve tarzıyla aslında atletizmin sevdiğimiz de ortaya çıktı. Şimdi şunu söylemek lazım. Yıllarca biz hep televizyonlardan özellikle tek kanalı TRT zamanında Dünya Atletizm, Avrupa Atletizm, Olimpiyatlar gibi organizasyonlar sayesinde hakikaten bir bilgimiz oluşmuştu bu atletizme karşı. Ama çok kanallarla birlikte çok kanalı hayatla beraber bu organizasyonları televizyonlardan izleme ve Alışkanlığımızı yitirdik O yüzden de sanki bu sporları sevmiyormuşuz gibi bir algı oluştu. Ee, oysa ki bugün özel kanallarda birçok spor kanalı var hesapta ama sadece futbola odaklandıkları için insanların neyi sevip neyi sevmediğinde kendileri karar veriyor. Ve futbol diyorlar. Başka da bir algının oluşmasına imkan vermiyorlar. Ee, salonu dolduran seyircilerin Reaksiyonlarından <gülüyor> e, bu sporu, atletizmin çeşitli dallarını sevdiklerini, ağıllandıklarını öğrenmiş olduk. Aynı şey, e, bu kadınlar e, 8'li e, kapanış şampiyonası vardı teniste. Orada da gördük. A biz tenis'i de çok seviyormuşuz ve anlıyormuşuz dediler. Yani neden olmasın? Yani e, bu kendimizi ilgilenmiyoruz, yapmıyoruz ama. En azından <gülüyor> seyirci olarak e, çok kötü değiliz. Bunu görmüş olduk. Her şeye rağmen bu salon atletizm şampiyonası önemli bir deneyim olmuştur. Türkiye şimdi 2015'teki Avrupa Atletizm Şampiyonası'na talip. Eğer onu alırsa aslında onu alması lazım. Çünkü bizim bu olimpiyat tadımızda e, boşu boşuna yapılmamış olsun. Tabi oradaki rüzgar olayını nasıl çözeceğiz o daire ama bir görmemiz lazım. Bizim olimpiyatı alıp alamayacağımızın gerçek ölçüsü e, atletizmin açıkta yapılan e, organizasyondur. Orada görmemiz lazım. Evet, e, dilerseniz e, ilk noktayı burada koyalım. Bir müzik arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Müzik Sularken şarkı söylesin. Kramofonda eski alanın kar hoşuna gidecek bir. Yuvarlarım maviye boyadım avim çok selam senin benjeren menekşelen sularken sarpsa eresin kulam yalan dışına giremez değilim o içinde Çıktım viraneden koşa koşa indim kumsala acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçla rüzgara birden çıktım viraneden koşa koşa indim kumsala acı acı sövdüm sonra yüzümü durbaşla yam rüzgara acı acı söndüm sonra yüzümü durbaşla rüzgara acı acı söndüm sonra yüzümü durbaşla rüzgara hmm. vay vay Kenan Başaran, radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Tekrardan futbola geri dönelim. Futbolda e, neler konuşuldu geçen hafta? Birincisi Beşiktaş konuşuldu. Beşiktaş'ta Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybedildikten sonra bir kuarezma şoku yaşandı. Ee, kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim diye İnönü'deki imza törende söz veren Koyerezma bırakın kanının son damlasına alın terinin ilk damlasına kadar mücadele etmeyince Karvalel tarafından ikinci yarı sahaya sürülmedi. Ve hal böyle olunca da devre arasında kavga ettikleri ortaya çıktı ve kadrolaşa bırakıldı. Şimdi Carvalhel tabii şunun farkında e, gururlu bir davranış sergiliyor. Sezon sonunda gönderileceğini biliyor. E, buna rağmen bunun hesaplarını yapmıyor. Kaldığım sürece e, ben çizgimi savunacağım diyor. Evet diyor bir seçim yapılmak zorunda kalırsa yönetim elbette ki benim yollar Kovarazma'ya olacak halleri yok diyor. Çünkü onun sözleşmesi de benimki arasında dağılığa kadar fark var. Buna rağmen mücadele etmediği için yıldızmış demiş umursamadı ve kadro dışı bıraktı. Daha önce aynı şeyi Gutierre'de yapmıştı. Tabi esasen bu iki futbolcunun veya benzerlerinin Beşiktaş'ta hiç kadroday olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın tarihsel karakteri, bu tür futbolcuları barındırmaya müsait değil. Beşiktaş bu değil ama Beşiktaş son 10 yıldır da bu yapılmaya çalışıldı. Öyle olunca da hem mali hem maddi manevi bu kulüp çökertildi. Bütün kimyası alt üst edildi. Sadece diğer iki büyük rakibine benzemeye çalışan bir ne diyelim imitasyonlu oldu. Hani derler ya Eczacı'ya jenerik ilaç gibi Ve Beşiktaş'ta bir jenerik oldu ama o jenerikler kadar da fayda sağlamıyor sevenlerine futbola Beşiktaş şimdi 25 Mart'ta bir kongreye gidecek şu ana kadar 4-5 aday ortada dolaşıyor en büyük adayların Fikret Orman Yalçın Karadeniz ve bugün açıklanması muhtemel isimlerden biri de Murat Aksu. Beşiktaş'ın borcu şu kadarmış, bu kadarmış. Bunlar teferruat. Borç çok büyük ama akıl, kulübün tarihsel yapısıyla uyumlu bir akıl yönetime gelirse, bu borç falan çok rahatlıkla ortadan kaldırılır. Bunun lafını etmeye gerek yok. Ama mevcut yönetimin, daha doğrusu Yıldırım Demirören ve çevresi hala kulüpte etkilerini sürdürmek için, Beşiktaş'ı borç silahıyla korkutmaya çalışıyorlar aday olacakları. Şu ana kadar Serdal Adalı bu silahtan dolayı geri çekildi bıraktı. Süleyman Sevan'ın desteklediği Yalçın Karadeniz bana göre aynı zamanda Yıldırım Demirören de desteklediği bir isim. Bu ikisinin aynı ismi desteklemesi de tuhaf tabii ki. Ben Süleyman Sevan'ın burada iyi niyetinin suistimal edildiğini çeşitli çevrelerce düşünüyorum. Asılı Beşiktaş 25 Mart'ta yapacağı seçimde tarihinin en kritik genel kurularından birini yapacak. Ya son 10 yıldır içerisine girdiği girdaptan çıkacak, tekrar kendi yoluna girecek ya da ya da e, iflasa doğru sürüklenecek. Bu kadar önemli bir gidişat. O yüzden Beşiktaş'ın sorunu ne Kuvarezma'dır, ne Guti'dir, ne odur, ne budur. Beşiktaş'ın sorunu saha dışından kaynaklanmaktadır. Beşiktaş saha dışında tarihine uygun bir yapıya bürünmediği sürece başkan olmuş, şu olmuş, futbolcuza şu futbolcu gelmiş, bu futbolcu gitmiş olmayacaktır. Son bölümde derbi konuşacağız. Bir ara. Müzik Akşamdı Sen gülüyordun ya gözlerimin içine Fesleyenler boy vermişti Gökten parlak bir yıldız düştü peşime Sakladım gözyaşları Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağında and die. Evet, e, Cumartesi günü önemli bir derbi var. Bize göre dünya derbisi ama dünya henüz bu derbiyi keşfetmiş değil açıkçası. Bunu da söylemekte yara var. Ama yine de son yıllarda biraz daha dünya medyası en azından belgesel düzeyinde e, gelip bir takım çekimler yapıyor bunu da biliyoruz. E, Süper Lig'deki bu e, playoff grubunda büyük bir kopma var. Galatasaray 9 puanla lider. Fenerbahçe arkasında yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 puan var. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 19 puan var. Trabzon'un e, puan farkı 17. Hasılı hani şu şekilde giderse e, lig ve böyle biterse playoff da Galatasaray 2 galibiyet aldığı zaman bu işi bitirecek. Gereksiz bir playoff olacak yani şampiyonluklarının şampiyonluğunun e, izlendiği bir ligeye dönüşebiliriz playoff grubu. Ama bu hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse e, puan farkı altıya düşecek. Playoff'taki uygulama gereği o da ikiye bölündüğü zaman gerçek fark üç olacak. Hal böyle olunca e, iddia devam edecek. En azından Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı playoff kurumuna da sürecek. E, Fenerbahçe için o yüzden önümüzdeki cumartesi Saracoğlu'na oynayacak derbi olmazsa olmaz. Yani beraberlik dahi Fenerbahçe'nin aleyhine bir sonuç olacak. Fenerbahçe bu derbi öncesi Aykut Kocaman'da 3 yıllık sözleşme imzalayarak doğru bir seçim yaptı. İstikrara oy verdi. Tabii bu seçimin yapılmasındaki birinci etkende Silivri, pardon, metresi bulunan Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım son haftalara çıkan haberlerden sonra derhal Aykut Kocaman'a imza attırdı. Çünkü başka adayların ortaya çıkacağı yerine başka isimler getireceği falan konuşuluyordu. Aziz Yıldırım anında müdahale Aykut Kocaman'la 3 yıllık sözleşme imzalattırdı. Aynı zamanda bu Aziz Yıldırım'ın da e, Fenerbahçe Başkanlığına yeni aday olacağının işareti olarak algılandı. Ay sonunda şirket davası tekrar görülecek ve muhtemel ki bir tahliye çıkma ihtimali yüksek. Eğer az Yıldırım tahliye olursa zaten bütün hakları iade edilecek ve başkanlığa da tekrar aday olabilecek. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu vesaire aksi bir karar vermezse. Asılı Türkiye'nin kalbi futbolda Cumartesi Kadıköy'de atacak. Derbiyi kazanan playoff grubuna önemli bir moral motivasyonla gidecek. Galatasaray kazansa lig bitecek. Bir nevi Fenerbahçe kazanırsa yarış tekrar iki kulüp arasında en azından devam edecek. Haftaya bakalım neler konuşacağız. Derbinin arkasından oluşacak tabloyu. Nasıl değerleneceğiz? Evet, bunun için haftayı beklemek zorundayız. Şimdilik hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.